We want to ask you for, for being all down Festival to günlükleri down Dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar Hazırlayan ve sunanlar Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileyen. Herkese merhaba Açık Radyo 94.9'da festival günlüklerine hoş geldiniz. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenileğen. Bugün geçen hafta daha doğrusu Ziget festivali konuşmuştuk. Bugün de Türkiye'den, Ziget Türkiye ekibinden Deniz Kitapçı yanımızda. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor festival. Yaklaştıkça yoğunluk artıyor, çalışmalar. İyi gidiyor He heyecanlar sonunda. dorukta. E tabii, iple çekiyor herkes. Artık gelsin festival bitince zaten hadi bir seneki sonra gelsin ve gidelim. Gidelim deniyor. Peki. Ben geçen hafta bazı şeyleri eksik söyledim. Robbie Williams'ın ilk gün biletlerini tükendiği söylemiştim. O biletler bu arada varmış. Bir Hı -hı. ikincisi de. Ee, bazı sorular aldık yani e, zigete gittiğimiz zaman yedi gün mü kalmamız gerekiyor beş gün kaldığımızda kamp yapılabiliyor mu gibi beş gün yapanlar da kamp yapabiliyorlar beş günlük bilet alanlarda ancak e, o dediğimiz eksi bir ve sıfırıncı günlere yedi günlük bilet almak gerekiyor. Anladım yani beş gün ve yedi gün <gülüyor> bilet alanlarda kamp... kamp yapabiliyor hatta <gülüyor> e, iki gün üst üste bileti olanlar da... Hı -hı. İşte 13 Ağustos'ta var, 14 Ağustos'ta var. O gece kamp yapabiliyor. Okay, süper. Peki. O zaman başlayalım. Hadi başlayalım Aha. bakalım. Ziget kaç yılında kuruldu? Yani neler yapıyorlar? Ziget Türkiye. Ziget Türkiye. Türkiye 2007 yılında. Yonca Temiz Ocak ve iki bir tarafından yürütülüyor. Ziget Türkiye olarak festivalin, hani Ziget Festivali'ni burada tanıtıyoruz. Amacımız Türk gençlerinin önemli bir festivale yani bu kadar önemli bir festivale e, deneyimlemeleri için çalışmalar yapıyoruz. Hı. Burada Türkiye'deki bütün haklarına sahibiz festivalin. E, Ayrıca e, bu sene mesela bir yarışma yapacağız. E, bu yarışma sonucu e, kazanan Ziget'te, Avrupa sahnesinde sahne alacak. Onun Aynen. detayları... Geçen hafta bu konuyu konuşuyoruz. Türkiye'den de Aynen. sanatçıların... Türkiye'den saylandı. ilgi nasıl Deniz zige'te Yani 2007'den bu yana şöyle bir değerlendirecek olursak genel olarak. Yani artan bir ilgi <gülüyor> mi var? Giderek alışılıyor mu? Var. Artan bir ilgi var. Hı -hı. Ee, zaten zige Türkiye yurt dışı bir yurt dışı festivalinin Türkiye'deki ilk temsilciliği. Dolayısıyla Hı -hı. çok iletişimli yaptık, yapıyoruz. Evet. ...çok bilinen bir festival olduğu için... ...buradan katılım oldukça yükseliyor... ...yani gitgide... ...yükselmekte... ...böyle bir karşılaştırma yaparsak... ...mesela en yüksek katılım... ...ne zamandı onu kestirebilme <gülüyor> şansımız var mı? Geçtiğimiz yıl... E, 500. Hı hı. ...oldukça iyi bir rakam... Evet, evet. 500 kişi Kesinlikle. Türkiye'den. ...bu sene daha da fazla olacak... ...süper... Evet, ...geçen sene zaten biletleri tükendi... Hı hı. E, bu sene şimdilik VIP kamplar tükendi. Hı -hı. Ama yani katılım gittikçe hani hem Türkiye'den hem dünyadan artıyor zaten. Hı -hı. Bakalım bu sene biletlerde durum ne olacak? Türkler orada organize oluyorlar mı? Bir araya geliyorlar mı Türkiye'den? Skiyet Türkiye kanalı ile gidenler? E, oluyorlar. Hı -hı. E, Türk bayrağı açılmıştı. Bunu evet, görmek çok güzeldi. Hı -hı. E, var mı? Peki e, ZİGET Türkiye ile ilgili yani ZİGET Türkiye burada neler yapıyor e, Türkiye temsilci 2013'te Rakın Kok'un yabancı e, evet, e, sanatçı. Evet aynen öyle. E, yabancı sanatçı Booking'ini e, ZİGET yaptı ZİGET Türkiye'nin çalışmaları sonucunda. E, iki yıl önce büyük bir e, rakım markası... Ziget'in önemli sponsorlarından oldu. Orada Avrupalı gençlere rakı ve muhteşem <gülüyor> rakı kokteyleri <gülüyor> içirildi. Rakı kokteyleri. Evet, inanılmazdı. Yani o, o şekilde iletişim yapıyoruz. Dediğim Hı -hı. gibi işte... <gülüyor> Bilet satışını zaten yapıyorsunuz. E, Hı -hı. Evet, web sitemiz üzerinden e, Türkçe olarak yapıyoruz. E, onun dışında işte şeyin bu yakına detaylarını açıklayacağımız yarışma güzel olacak. O zaman kazanan orada çok büyük, e, Europe sahnesinde ve yeteneklerin yer aldığı bir sahne. O bayağı heyecanlı olacak. Bekliyoruz. Grup sahne. E, ben geçen yıl o sahnede Fismolu izlemişim. Karnavalio'yu izlemişim ve oldukça çok güzel gruplar. Sağlam var, isimler var. çıkıyorlar güzel. Yani diğer çok büyük isimlerin çıktığı ana sahne 38 gibi sahnelerin haricinde Europe sahnesi oldukça Kitle çekebilen bir sahne özellikle akşamüstü bütün alanı neredeyse izleyiciler oraya dağılarak. Harika. Burada bir tür şeyi var mı? Herkes katılabilir mi sanatçılardan? Onun detaylarını <gülüyor> haftaya açıklayacağız. O zaman web sitemiz üzerinden daha net bir şekilde şey olabilirsin Takip ben... edebilirler. <gülüyor> Peki. Harika. Ee, bu... Birazcık Stipe belki bahsedebiliriz. Hı hı. Biz geçen programda e, ana hatları Avantajlarından e, ne gibi faydaları olduğundan bahsetmiştik. E, şimdi bense ilgili açıklamanız. Evet, bugün e, çıktı zaten. Hı hı. E, yine geçtiğimiz yıl ve önceki yıllarda da olduğu gibi evet. Stipez kullanılacak. Hı hı. Hani özellikle şimdi yani Budapest yani diyeceğim Budapest'in ortasında ve zaten festivale gelmişken e, şehri de gezmek lazım. E, Stipest bu yüzden çok iyi. Böylece e, işte belli bir ücret ödeniyor. 13 günlük ve 2 günlük olarak <gülüyor> e, biletler ayrılıyor. <gülüyor> e, o, o günler içerisinde şehir yani Budapest'e sınırları içerisinde ücretsiz şekilde gezilebiliyor. Hem çok Hatta ki, müzelerin hani, girişi var. Havuz, indirimli spa, hamam vesbalara hama. ilk giriş ücretsiz olup sonraları indirimli ki hamam bayağı keyifli bir şey Evet. <gülüyor> Spalar, evet, evet, plajlar. Budapeşte'nin yani kahvesi bir de hamama Osmanlı kültüründen kalma ve bunu koruyan nadir ülkelerden biri. Yani bizim ülkemizde bile neredeyse bu korunmadı. Viyana, Budapeşte tarafları kahve kültürüne çok sağlık çıktı. Ona keza Finlandiya'da mesela onlar tabii film evet. banyosu diyorlar ama Hı -hı. tabii hamam kültüründen geliyor. Sadece şeyi bilemedim, Ağustos ayında hamam nasıl <gülüyor> olur onu bilemedim ama. Valla ben... Bence çok keyifli. Yani deneme. denemek lazım. Seşeni. Seşeni. seşeni, seşeni. O sarı olan büyük. <gülüyor> en meşhur yerlerinden evet. biri. Harika. Evet. Zigit'in Türkiye dışında da birçok ülkelerle temsilcilikleri evet. var ve bütün ülkeler çok iyi şekilde çalışıyor. Benim bildiğim başka festivallerde böyle bir çalışma yok. yok. ziget bu çalışmayı başlattı. Çok aktif bir şekilde çalışayım diğer ülkelerden gelen sanatçıları yer verdiler ee, bu yıl peki festival biletlerinde durumlar nasıl yani Türkiye'den ilgi büyüyor evet Türkiye'den diğer ilgi büyüyor diğer ülkelerde de diğer ülkelerden de zaten ee, en aktif ülkeler hangisi bu arada o soruyor biraz öyle genişleteyim <gülüyor> Hollanda Hollanda Hollanda, Hollanda. Ee, Onların şeyi zaten yani çok katılımcıları oluyor. Parti treni Parti trenleri var. Onlar zaten soldaat oluyor o evet. tren. Hı hı. E, arabayla genelde çok var. Ve Gerçi Avrupa'da daha kolay herhalde değil mi trenle evet. arabayla? Yani şöyle şeyle. aslında ben buna baktım ve e, Hollanda Budapest'te 1400 kilometre civarı Budapest'te İstanbul o civarlarda aynı. Yani hemen hemen aynı. Ama yine de bir gün sürüyordur her tabii, herhalde tabii, trenle. Tabii. Hı hı. Ha, trenle e, süresini şimdi şey bilemiyorum. O bir parti treni olduğu için nasıl hı hı. ne şekilde ilerlediğini ama araçla gelen de çok oluyor. Hı hı. Çok da uzun bir yol değil. Değil mi? Değil. Trenle de gidilebilir Gelifle. hele de parti varsa evet. trende. O biletler zaten hemen bitiyor yani. Hı hı. Peki Türkiye'den e, Europe Stage için bir yarışma yapacağız e, denildi. E, şu ana kadar Türkiye'den e, bu sene daha doğrusu Zigette yer alacak Türk isimler var mı? E, şimdilik bu e, Europe Stage dışında yok. Ama bizim amacımız zaten Türkiye'den büyük grupların Zigette yer alması. Dolayısıyla bu grupları ilerideki senelerde Zigette izlemek için bir yani Çalışmalarımız Hı -hı. bu yönde. Hı -hı. Yani doğru mu anlıyoruzuz? Get Türkiye'nin aslında Get Festivalinde yer alacak olan sanatçıları tavsiye etme, onlara referans olmaya da, onların taleplerini festival şeyine iletme gibi bir durumu var mı? Yoksa hani esas iş tanımımız o değil ama dolaylı olarak yapıyoruz gibi bir durum mu var? Önerilebilir. Hı -hı. Ee, ama tabii ki Booking Departmanı. Yani Ziggyet'in Booking Departmanı en şeyi. Ama e, buradan yani Türkiye'den katılımcı ne kadar çok olursa aslında o kadar e, evet. şey bir Hollanda örneğinde gördük bunu. Hı -hı. Yani Hollandalı gruplar. Hı -hı. Ve çok Hollanda'dan Hollandalı... kaç kişi geliyor? Ben <gülüyor> bir rakamları merak ediyorum sürekli ama. E... Çok büyük bir rakam. <gülüyor> <Aynen. Gence. gülüyor> 500'den fazla o zaman. Ee, 16 bin. 16 bin ki Hollanda'da birçok festival yapılmasına rağmen evet. Ziget'e <gülüyor> bu kadar ilginin olması. Ama geçen hafta konuştuğumuz gibi yani Ziget'in çok farklı bir yapısı var... ...diğer festivallerle karşılaştırdığımız zaman bugün de e, e, yayına başlamadan önce aynı konuyu konuşmuştuk. Yani diğer festivaller evet biraz daha buna çok ağırlık veriyorlar. Hı -hı. Yalnız e, çıkan isimleri aslında bir stadyum konserinde de izleyebilirsiniz. <gülüyor> başka konser mekanlarını da izleyebilirsiniz ve düşündüğü zaman. bir de çok ıı, benzer var. zigetin aslında bir yerde benim mesela en çok sevdiğim özelliği bu. Yani bazı festivaller yani çok birbiriyle yakın line-up'lar çıkıyor. Hı. Biraz ziget bunu bozan bir line-up çıkarıyor. Mesela bu yıl en çok ıı, en açıklandığında ilgi duyulan, en çok heyecan yaratan isim. Ee, Robin Williams. Kesin. Evet yani Tan kesinlikle <gülüyor> <Robin Williams. gülüyor> Aynen. Ben de çok heyecanlıyım. Yani <Gülüyor> Robbie Williams için ee, Kasabian <Gülüyor> Falls. Falls. Falls yani o da iyi olacak. Benim iki yıldır falan beklediğim bir gruptu Zigette görmek için yani bu yıl. Bu yıl rüyamda bayağı bir heyecanlandım. Yani o Robbie Williams özellikle yani bir de Türkiye hiç gelmedi. <Gülüyor> Dolayısıyla yani bizi çok heyecanlandırıyor <Gülüyor> onu izle, izleyecek olmak. Buradan katılacak olanların evet. da heyecanlı yakaladır o bileyim. bir evimizde. Katılımcılar dışında biraz medya basın kısmına girmek istiyorum. Zigetin akreditasyon sistemi nasıl işliyor? Nasıl değerlendiriliyor? Türkiye'nin buradaki konumu ne? Hı hı. Başvuru yapanlar için şimdi önceki bu yıl için akreditasyon başladı. Hı hı. 31 Mayıs'ta başvurular sona erecek. Hı hı. Yani başvuru süreci. Ee, şöyle, başvurunun değerlendirilmesi e, başvuran medyanın tiracı ve e, ziyaret tarihleri öncesine çıkacağı haberlere <gülüyor> e, göre değerlendiriliyor. Yani ziyet çok büyük bir festival olduğu için hani yetkililer akreditasyon konusuna gelince gerçekten böyle hani kas, kapsamlı e, <gülüyor> haberlere çok dikkat ediyor. Biz de yani en Türkiye olarak bu akreditasyon hı. sürecinde bu haber çalışmalarını takip ediyoruz hı hı. ve zigetle birlikte akreditasyon karar verme sürecinde ne birlikte çalışmaiyoruz evet. Yani o zaman Ziget Türkiye'den bir yani Türkiye'den bir basın mensubu Ziget Türkiye kanalıyla ya da akreditasyon almak isterse, işte daha önce ZİGET'le ilgili haberler çıkılmış evet. mı? Tiracı. Evo. Çalıştığı kurumun tiracı evet. nedir? Kaç kişi okundu? Aslında bu gerçek bir akreditasyon sistemi değil mi? <gülüyor> yani bizim Türkiye'de alışık olduğumuzun dışında ama evrensel bir sistem. Yani evet. basının da bir hani contribution dedikleri o katkı kısmını layıkıyla yerine getirmesi gerekiyor evet. ki festivalde onu evet bu kişiyi akredite edelim, edelim, edelim desin verilen akreditasyonlara ne dahil oluyor verilen akreditasyona 7 e, günlük Hı -hı. kamp bileti dahil oluyor yani e, konaklama veya şey dahil olmuyor e, Hı -hı. seyahat dahil olmuyor Hı -hı. Bu soru geliyor bize geliyor ama <gülüyor> <Geliyor. gülüyor> <gülüyor> bizi de götürür müsünüz diye <gülüyor> O genel hey. festivale katılacak olan genel tavrı <gülüyor> o sanıyorum. Yani bütün dünyada öyle olduğunu tahmin ediyorum. Amaç Sanırım. Sıketin sistemi birazcık daha ayrıntılı ve birazcık daha detaycı inceleyip sık dokuyor diyebilir miyiz o anlamda? Ee, evet. Yani akreditasyonda gerçekten çok önem veriyorlar. Dolayısıyla haber, yani yapılan haberlerin takibi e, bizi burada çok devreye giriyoruz. Hı hı. E, bunların sonucunda bir karar veriliyor. Hı. E, yedi günlük bilet sağlanıyor dedim. Hı hı. Onun dışında işte zaten hani e, fotoğraf çekme fotoğraf var. çekme ama işte nasıl yani profesyonel bir kamerayla hı hı. çünkü iPhone'la çekmeye çalışan da var. Evet. Yok artık. Ya, telefonla <gülüyor> çekmeye çalışan <gülüyor> <var>. <gülüyor> Telefon değilim. <gülüyor> <gülüyor> e, dolayısıyla bu kuralları da bu sene yazdılar. Hı -hı. Bu şekilde. Bir e, zigette benim bildiğim VIP bölüm de var. Oraya evet. basın ki normalde herkes aslında oraya giremiyor. Basın giremiyor. ve medya. Bir de sanatçılar orada Girebiliyor evet. Bir bir hakları var. O zaman akreditasyonuna giden basın mensupları hem orada <gülüyor> röportaj yapıyor. Hem fotoğraf çekiyor hem de sanatçılarla mı? Evet. Yani sanatçılarla sanat. ta evet, tanışabilme ihtimaliniz <gülüyor> oluyor orada. O da çok keyifli bir parçası. Eee Röportajlar e, şu anda yani özellikle büyük isimler için e, hı hı. şey değil. E, hani siz bir röportaj yapmak istiyorsunuz ama kesin olamıyor çünkü hani menajerler ve hı hı. Hı hı. grubun şartları. Evet grubun şeyleri. şartları. Ama galiba fotoğraflarda da öyle değil mi? Mesela şu kadar şart. her işte flashlı, flaşsız vesaire. 2012'de <gülüyor> The Killers fotoğrafçı. Sokmadığı içeri mesela hiç ee, hiç, sokmadılar. hiç izin ver. Nick Cave geçen yani 2013'te bir şarkılık izin verdi. Evet, süreleri değişiyor. Oluyor. Bir şarkı, <gülüyor> video çekemezsin, fotoğraf çekebilirsin. gibi <gülüyor> kurallar da oluyor. Sanatçıya göre değişiyor. O zaman <gülüyor> ayrılan bölüme girip izin verildiği ölçüde fotoğrafınızı çekip, ondan sonra da tekrar VIP alanında dönüyorsunuz ya da seyircilerin arasında <gülüyor> evet. dönüyorsunuz. Evet, harika. Gökhan var mı? Denizde bulmuşken sormak istediklerim. E, bu yıl Ziget'te e, yenilikler aslında biraz. Onları sormak istedim. Diğer yıllardan farklı <gülüyor> olarak neler olacak? Yeni sahneler var mı? E, yeni mekanlar olacak şimdi. <gülüyor> e, açıkladığımız bir taneden bahsedeyim. E, bu Ziget plajı var. <gülüyor> evet. Tuna nehrine e, girilebilen işte çok keyifli bir plaj var. Bir de e, chill garden var. O chill garden böyle işte yoga yapılabilen e, güzel saygı ambient müziklerini çaldığı bir alan. İkisi farklı yerlerdeydi. Bu sene ikisi birleşiyor. Hı -hı. E, plajda birleşecek. Dolayısıyla daha da keyifli olacak. Yani hem işte Tuna nehrinde yüzerken veya güneşlenirken bir yandan müzikler çalacak, yoga yapanlar olacak, e, film seyredilebiliyor Hı -hı. olacak. Yani ee, aslında festivalin yorgunluğunu atmak için He, çok ideal bir, bir ortam bir. olacak. Yani evet. o iki alanı birleştirmeleri bence çok <gülüyor> tatlı oldu. Harika bir yenilik olmuş. Ee, şimdilik e, değişiklik, e, değişiklik değil yani yine değil ama işte <gülüyor> e, Giant Street Theater'da yer alacaklar e, açıklandı. <gülüyor> o performans bayağı keyifli olacak. <gülüyor> evet. E, mutlaka gidenlerin izlemesini tavsiye ediyorum yani günlerin belirli saatlerinde o zaten açıklanacak <gülüyor> e, dev bir sokak tiyatrosuna sahip, e, sahne oluyor aziyet ve <gülüyor> yani sen de biliyorsun evet. sen Ki benim en, keyif en keyif aldığın e, <gülüyor> şeylerden örneği böyle yani. anında karşına işte geçtiğimiz senerde <gülüyor> ejderha ve Alef falan çıkıyor. Evet, evet. 2012'de ben Bad Religion'da onu anlatmıştım, karşılaştım. Bad Religion'a giderken bir anda yolun değişik, bir de yol değil. Çünkü yürüdüğünüz yolun üzerinde insanlarla iç içe yapılıyor bu iş. Gerçek yani bir sahne kurulup da e, siz gidip böyle oturup yerinizde izlemiyorsunuz. Seyirci arasına karışılıyor ve siz de bir şekilde dahil oluyorsunuz evet. buna. Ben öyle dahil olarak bir kaptırıp onlarla izlemeyi bakıyorum. <gülüyor> Zigette zaten şey hani... E başına geliyor insanın yani hı hı. bir sahneye gitmeye karar veriyorsun fakat giderken yolunda o kadar farklı şeylerle karşılaşıyorsun ki evet. bir anda böyle aslında ya dur bu çok güzelmiş ben bunu izleyeyim ya da bunu dinleyeyim müzik ne kadar güzel diye <gülüyor> o yöne kayıyorsun yani tamamen <gülüyor> Rotandan kaymış olabiliyorsun. Yani, akıl pe... akıl çeldiriciler çok yol üzerinde. Mesela alışveriş sokağı var. Yani festivale gidip alışveriş yapar mısın? Yani ciddi poşetlerle bile çıkabiliyorsun. <gülüyor> Çünkü evet. çok enteresan. Yani dışarıda çok bulamayacağınız türde kıyafetler ve aksesuarlar bulmak mümkün. Hmm. Festival bir modası da var. bir şey var. Evet, digette bu. Çok büyük. Kostümler, yani kostümler, hemen... yani her çeşit kostüm Yani resimlerden falan da görüyoruz. Yani resmen hazırlanıp geliyor. Tabi tabi. Evet. Bir, bir, bir konsept yapıyor. Bir ekip oluyorlar. <gülüyor> aynı tişörtleri bastırıyorlar. Peruklar. Evet. Makyajlar. <gülüyor> Bunlar zaten festival alanında da satılıyor. Hani kostümsüz geldiniz ama <gülüyor> önemli değil. Orada zaten var. Yani önünüze göre bir evet, konsept seçip hızlı vermiş. Yani öyle insanlar tanıyorum. Her yıl aynı kostümle geliyorlar. Hatta dövmeyeceğin yani rasta yapan yerler bile var. Yani girip orada kuaför mü var? Evet var yani saçını rasta yapabiliyorsun. Dövme yaptırabiliyorsun. Çok geniş bir yapı yani. Ya kasaba. Evet gerçek bir, bir kasaba. Yani Özgürlük Adası Yani bunu barındırıyor. Bir Kendi bayrakları, kendi paraları. Yani çok değişik. Yani bir festival deneyimini yani geçen hafta da söylediğim gibi en iyi yaşanılacak festival ziketi yani. Harika. Eee... En çok keyif aldığın etkinlik neydi şimdiye kadar? Çünkü biliyorum kaç senedir birlikte katılıyorsunuz. Evet. Yani böyle gerçekten hani unutamıyorum dediğin hani hem işin... Performans olarak mı? Hem performans olabilir, müzisyenlerden olabilir, sokak tiyatrosu olabilir, bir aktivite olabilir, bir an bile olabilir yani. Çünkü hem işin mutfağındasın bir taraftan evet. Siget Türkiye olarak ama aynı zamanda Siget'i çok seven bir katılımcısın da. Evet. <gülüyor> ee... ...o kadar zor bir soru ki aslında. <gülüyor> Hangi başladan... anından keyif aldım. Ee, şöyle... ...izlediğim... ...her performans çok iyi. Ee, yani sanatçılar. Ee, o müzik türünü seviyor olayım... ...sevmiyor olayım, bana sevdiriyor. O benim için çok önemli. İşte... ...öğlen dörtte... ...Pogo'ya karışırken bulabiliyorum kendimi. <gülüyor> Akşam opera dinleyebiliyorum. Eee... Bu Dev Sokak Tiyatrosu, Giant Street Theater'dan Hı -hı. çok keyif alıyorum. E, demin de bahsettiğimiz gibi. E, Luminarium'a bu sene gireceğim. <gülüyor> Hepimizin bir, hep bir, kesin evet, ortak geçen hafta konuştuğumuzda da. Em, yani dört yani, yılda ben bir kere. Luminarium, luminarium görebildim gireceğim. çok zor. Sen girebildin mi içtiniz? E, hep yanlış zamanlarda Hı -hı. E, şey yaptım... E, ama orayı çok yani istiyorum görmek. Ee, şeyi çok seviyorum ee, reggae sahnesini. Ee, orada işte geçen sene mesela e, darbukalarla işte oradaki müzisyenler insanlara atölye e, atölye katılıyordu insanlar. <gülüyor> i̇şte şey çok tatlıydı. Küçük çocuklar beraber e, onlarla müzik yapmayı öğreniyordu. Bunun dışında sirk. ...Sürk Düziget. Ee, karşılaştığım her şey aslında. Hepsi beni her zaman çok şaşırtıyor. Yani... ...hep, hep şaşırıyorum her şey. <gülüyor> ki bilmeme rağmen hep kaç senedir gidiyorum. İşte performanslar, o işte... ...yani ana sahneye doğru yol alırken bile... ...bir anda bir çadırdan ya da... ...yani küçük bir sahne bile olsa... ...o beni oraya çekebiliyor. Bizim senin en keyif aldığımız sahne ki... ...o kadar... İşte büyük sahneler var ama biz en çok denizde, World City sahnesinde evet, çok inanılmaz. inanılmaz isimler keşfettik. Yani bu kadar yılda. Oranın e, şeyi bir tepeciyi var, evet. bir sahneye bakan. Hı. Veya o kadar keyifli ki o tepeciye oturup Hı -hı. böyle World sahnesinde e, işte müziğini dinliyorsun, aşağı inip dans, Hı -hı. dans ediyorsun. ...o en keyifli... Feğil, ...seyircinin mi? en aktif olduğu sahnelerden biri... ...çok birileri. popüler bir sahne Yani ...La Pegatina'da ben hala unutamıyorum... ...seyirci bir sağa bir sola koşturdular... ...sahneyle beraber... ...o sahne <gülüyor> benim için... <gülüyor> ...hafızamda çok büyük yer etmişti... ...yani bu kadar aktif olması... ...yani Türkiye'de böyle bir durum... ...çok zor yani en fazla durup grubu izliyoruz. Çok Fes aktivite ve olmuyor. Festival enerjisini veren şey aslında o evet. seyircinin katılımı. Yani <gülüyor> yoksa hani herkes eli çenezi. Herkesin bu arada zaman. grubu bilmesi de gerekmiyor. Oradaki yapı da en iyi taraf. Yani grubu tanım yani. Ben mesela Lapegadit'ini hiç bilmiyorum. Benim gibi yüzlerce insan vardı ama bilmiyorum. dahil oluyoruz orada. Çünkü o ritim bizi. Ama dahil oluyor. Evet. evet. festival seyircisi inanılmaz <gülüyor> bir şey orada. Onu iyi söyledin Gerçekten. Herkes... İnanılmaz yani şey müziği duyuyor ve tamam. Hı hı. Ben o, kendisini müziğe veriyor. Hı hı. E, tanışacağınız insanlar yani dünyanın her hı hı. yerinden insanlar. Dolayısıyla bir sürü ülkeden yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Evet. Ben onu da e, şey yani mesela kamp yaparken işte komşularım Hollandalı bir kaptan işte oradan başkası. Hı hı. Yeni insanlar tanımak Harika. çok güzel orada. Hem kültür hem müzik Hı -hı. Her, her şeyin Her şey var. var. O an ekolog sahne dışında Bir de şey durumu da var ben Bir yıl çıkarken son anda bir, bir bölümde Tarkan dinleyen insanlar gördüm ve evet. onlarla dans ettik. <gülüyor> evet evet. O çok Süpermiş. heyecanlı bir durum. Çok güzeldi. Evet çok güzel muhabbeti bölmek <gülüyor> istemiyorum ama yavaş yavaş programın sonuna geldik. <gülüyor> e, Deniz çok teşekkür ederiz. Evet. Türkiye'yi birazcık daha e, en azından vaktimizi yettiğince yakından tanımış olduk. E, belki size ulaşabilecekleri web adreslerini tekrar verip programı evet. kapatabiliriz. <gülüyor> e, Ziget. Festival hakkında Ziget Türkiye'den haber almak için zigettürkiye.com, e, ziget s z diye evet. e, Aynı zamanda sosyal medyada da Ziget Türkiye olarak e, varız. Hı hı. Bizden her festival hakkında bütün haberlere ulaşabilirsiniz. Hı hı. Harika. Ee, bu programın kaydını ve programla ilgili diğer detaylı bilgileri de festivalgünlükleri.com adresinden e, programımızın web sayfasından ulaşabilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ederiz kanalımıza. Biz teşekkür ederiz. görüşmek üzere. Ağustos'ta evet. <gülüyor> Luminary'e birlikte gitmek üzere. <gülüyor> Peki. Açık Radyo 94.9'da Festival Günlükleri'nde bu hafta Sikret Türkiye'den Deniz Kitapçı konuğumuzdu. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenili. Haftaya görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. For, for down, Festival günlükleri. Down, down, down, down, down, down, down. down, down, down. Dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar.